Meleklerin iradesi yoksa şeytan Hazreti Adem'e secde etmeyerek Allah'a nasıl karşı çıktı? Teşekkürler. Hayırlı akşamlar demiş Özgen. Meleklerin iradesi yok. Çünkü onlar emredileni yaparlar. Evet. Ef'aluna marun. La yasun Allah ma amaruhum ve yef'aluna ma run. Cenab-ı Allah'ın kendilerine emrettiği hususlarda Allah'ın emir ve buyruklarına karşı gelmezler melekler. Ve kendilerine verilen emirleri yerine getirirler deniliyor. Ha Melekler madem ki iradeleri yok, şeytan nasıl Allah'a karşı geldi? Kardeşim şeytan melek değil ki. Yani onu meleklerle aynı kategoride e, mülahaza etmek, düşünmek, değerlendirmek zaten söz konusu değil. Niye peki e, şeytanın melek olmadığını söylüyorum, neye danarak söylüyorum? Şeytan melek değildi, evet cinlerdendi. Kim söylüyor bunu? Kur'an-ı Azimüşşan böyle buyuruyor. Kâne minel cinni fefeseke an emri rabbihi şeytan cinlerdendi. Rabbinin emrinin dışına çıktı diyor Cenab-ı Allah. Evet. Yani demek ki melek değildi. O cinlerdendi ve Rabbine asi oldu, karşı geldi. Buyru onu yerine getirmedi. Adem aleyhisselama temennâ yani saygı secdesinde bulunmadı. Dolayısıyla Allah'ın rahmetinden tar edildi, kovuldu ve e, melek olmadığını Kur'an da söylüyor. Onun için meleklerin iradesi yoksa şeytan nasıl e, Rabbine karşı geldi sorusu e, yanlış bir soru. Bir yanlış anlaşılma evet, var demek evet. ki. Onu da bu şekilde düzeltmiş evet. olduk. Teşekkürler hocam.